Türkçe Peri Masalları. 12 Dans Eden Prenses. Eve zaman içinde bir kral vardı ve bu kralın tam 12 kızı vardı, yani 12 prenses. Her biri diğerinden güzeldi. Hepsi genç birer kız olmuştu. Ve kral artık onları evlendirmeyi planlıyor. Ancak 12 prensesin gece boyunca dans ettiğini öğrendi. Kaledeki kimse nereye gittiklerini bilmiyordu. Kral endişeye kapıldı. Dışarı çıkmalarını önlemek için odalarını kilitledi. Prenseslerin ayakkabılarındaki delikleri fark edince tüm çabalarının boşa olduğunu anladı. Endişe içinde bir duyuru yaptı. Prenseslerin dansı hakkındaki sırrı bulacak kişiye prenseslerden biriyle evlenme şansı vereceğim. Ve ölümümden sonra kral olacak. Ama eğer bu kişi üç gün içinde bunu başaramazsa hayatı sonlandırılacak. Haber hızlı bir şekilde yayıldı ve kısa sürede bir prens prenseslerin sırrını keşfetmeye gönüllü oldu. Ben komşu krallığın prensiyim. Prensesler hakkındaki sırrı öğrenmek için buraya geldim. Kralın sarayında sıcak karşılandı. Akşam yemeğinden sonra uyuması için bir oda verildi. Odası prenseslerin odasına komşuydu. Yatağa prensesleri kolayca gözleyebileceği bir yere yerleştirilmişti. Nereye dans etmeye gittiklerini görebilecekti. Prenseslerin odasının kapısı ardına kadar açıktı. Prens odasındaydı. İki prenses gelip ona bir kadeh şarap ikram etti. Prens şarabı içti ve prenseslerin ne yaptığını gözlemeye başladı. Biraz oturdu. Ama kafası ağırlaştı ve uykuya daldı. Sabah uyandığında prenseslerin çoktan dans ettiğini öğrendi. Bu durum ertesi iki günde devam etti. Dördüncü gün, prens bir cevap sunamayınca kral tarafından merhametsizce öldürüldü. Sonrasında aynı amaç için birçok kişi geldi. Ama hiçbiri sırrı öğrenmeyi başaramadı. Kral hepsini öldürdü. Kral canlarını almaktan mutlu değildi ve prenseslerin gizemli dansını öğrenemediği için üzgündü. Krallıkta sakatlandığı için ordudan ayrılmak zorunda kalan bir asker vardı. Hayattan beklediği bir şey olmadığı için kralın şehrine gitmeye karar verdi. Başkente giderken yaşlı bir kadına yardım etti. Kadın ona teşekkür etti ve sordu. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Kralın şehrine gitmeyi düşünüyordum. Aa, prensesler için mi? Hayır. Prenseslerle bunun ne ilgisi var? Kralın duyurusundan haberi yok mu senin? Aa, elbette duydum. Ama eğer onu gerçekleştirmek için gidersem canımdan olurum. Benden önce deneyen birçok kişi gibi atmadan önce sana ikram edilen şarabı içmemeli ve uyuyor numarası yapmalısın. Bunu söyledikten sonra yaşlı kadın ona bir pelerin verdi. Bunu takınca görünmez olacaksın. O 12 prensesi takip etmene yardımı olacak. Asker yaşlı kadına teşekkür etti ve kralın kalesine yola çıktı. Kral onu da hoş karşıladı. Asker diğer adaylar gibi ağırlandı. Akşamın ilerleyen saatlerinde prenseslerin odasının yanındaki odaya alındı. Bir zaman sonra en büyük prenses askerin odasına girdi. Merhaba prenses. Merhaba. Size şarap getirdim. Lütfen bunu hepimizin ikramı olarak kabul edin. Asker her şeyin farkındaydı. Şarabın hepsini içti ama yutmadı. Çünkü dilinin altında bir sünger vardı. Prenses odadan çıkınca süngeri çıkardı ve uykuya dalıyor numarası yaptı. Prensesler uyuduğunu görünce çok sevindi. Dışarı çıkmak üzere giyindiler. Prenseslerin hepsi hazırdı. En büyük prenses yatağına vurdu ve yatak anında yer altına indi. 12 prenses açılan yerden sırayla aşağıya indi. Asker onları izliyordu. Pelerini taktı ve onları takip etti. En küçük prensesle aşağı indi. Merdivenlerin yarısına geldiklerinde küçük prenses ürperdi. Gayba yanımda biri yürüyor. Bazen karanlıkta yürürken öyle hissedersin. Hadi gel. Asker prensesin elbisesini hafifçe çekti. Prenses daha da korktu. Biri elbisemi çekiyor. Çok korktu. Çiviye takılmıştır. Çividen çıkart ve gel. Asker güldü ve prenseslerle yürüdü. Prensesler çok güzel bir bahçeye girdi. Bahçedeki ağaçların yaprakları gümüştendi. Asker kanıt olarak bir yaprağı aldı. Bunu yaparken bir ses çıktı. En küçük prenses yine korktu. Sesi duydunuz mu? Evet. Mutluluktan açılmış ateşti. Çünkü bir erkekten daha kurtulduk. Başka bir bahçeye girdiler. Buradaki tüm ağaç yaprakları altındandı. Asker bir yaprak kopardı. Yine bir ses çıktı. En büyük prenses, en küçükden duymazdan gelmesini istedi. Devam ederken prensesler elmasla dolu bir sokağa girdi. Asker bir elmas aldı. Yine küçük prenses bir ses duydu ve korkuya kapıldı. Sonra güzel bir göle geldiler. Onları 12 tekneyle 12 prens bekliyordu. Her prenses bir prensin yanına oturdu. Asker en küçük prensesin yanına geçti. "Ah prenses, bugün tekne çok ağır sanki. Bütün gücümle kürek çekmem gerekiyor. Bilmiyorum ama ben burada üşümüyorum." 12 tekne gölün diğer tarafına ulaştı. Orada çok güzel göz alıcı bir kale vardı. 12 çift kaleye girdi ve görünmez asker onları takip etti. Salona girdiklerinde müzik başladı. 12 prenses prenslerle şevkle dans etti. Gece 3'e kadar ayakkabılarında delik açılana dek dans ettiler. Dönmeye karar verdiler. 12 prens onları tekneleriyle gölün diğer yanına götürdü. Bu sefer asker en büyük prensesin yanına oturmuştu. Odaya dönerlerken asker önlerinden koştu ve yatağına uzandı. Prensesler yavaş yavaş odalarına geldiğinde... Ah güvendeyiz. Hadi üstümüzü değiştirip yatalım. Her gece aynı şey yaşandı. Asker onları takip ettiği kanıt topladı ve onlardan önce yatağına döndü. Son gün kral... Askeri çağırdı. Kralım, 12 prenses de odanın aşağısına iniyor. Krallığınızın altında bir kale var ve tüm olanları anlattı. Kral onları büyük bir perdenin arkasından dinleyen prenseslere baktı. Bu doğru mu? İşte kanıtlarım burada kralım. Topladığı gümüş ve altın yaprakları ve elmasları sundu. Prensesler gerçeği açıkladı. Ne yaptıklarını itiraf ettiler. Kral gerçeği öğrenince mutlu oldu. Askeri tebrik etti. Söyle bakalım hangi kızımla evlenmeyi istiyorsun? Artık delikanlı sayılmam. O yüzden en büyük kızınızla evleneceğim efendim. Kral hizmetkarlarına düğün için hazırlıkların başlatılmasını söyledi. Hemen o gün düğün töreni yapıldı. Ölümümden sonra damadım kral ilan edilecek. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.